Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 24.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenol Ayla. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin var. Twitter hesabımız edsanat uzun biliyorsunuz. Podcastımız var. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasından erişebiliyorsunuz. Nerede olduğunda orada bulabilirsiniz. Kayıt arşivi de var. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe 3 hafta kaldı. Geçen haftadan başlayarak özel bir dizi kadın programı yapmak istediğimi söylemiştim. Geçtiğimiz hafta esin perisi olan bir kadından. Nietzsche'nin, Rainer Maria Rilke'nin, Freud'un, Paul Ray'nin hepsinin yakın arkadaşları. Bazılarının sevgilisi ama hepsinde ilham perisi olmuş olan Lu Andreas Salome'den söz etmiştim. Ama sadece kendisi Esin Perisi değildi, hepsi de onlar hepsinden ilham almış ama kendisi de üretmiş, onlardan ilham almış bir kadındı. Bu hafta bir sanatçıdan söz edeceğim. Gelecek hafta kurgu bir kadın karakter üstüne konuşmak istiyorum. Ve son hafta da sürpriz bir kadın ya da kadınlar konusu olsun. Bu hafta çok özel bir kadın var, sanat uzun ilham sonsuzda, yazar Leyla Erbil. ...onu anlatacağım diyemiyorum aslında... ...çok güç anlatmak... ...ben e, onun öncü bir roman olan adıyla da... ...konusuyla da, biçemiyle de... ...8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne uygun... ...olan tuhaf bir kadın... ...romanı etrafında biraz konuşmak istiyorum. E, bir seri özel program yapmak istediğim de... ...sanatçı olarak hem de çok özel ve farklı bir kadın olarak... ...mutlaka Leyla Erbil'den konuşmak istedim. Ama aslında ondan... Konuşmak da zor benim için. Çünkü uzun sayılabilecek bir süre arkadaşı olma şansı ve mutluluğunu yaşamıştım. Yakınım olmuş bir insandı bunu söyleyebiliyorum. O nedenle çok objek, objektif de olmayabilirim. E, olamayabilirim. Fakat bundan da aslında kaygılanıyor değilim. Yazarlığı hakkında söylenenler objektif olunduğunda da subjektif olunduğunda da birbirinden çok ayrı düşmüyor aslında Leyla bil Ben onun yazarlığından ve edebi yetkinliğinden çok karakterlerine verdiği ruhlardan e, ve bize kadın erkek tüm okurlara demek istiyorum. Verdiği ilhamdan söz etmek istiyorum. Leyla Erbil bir röportajında şöyle demişti. Ben insanların tümünün yaralı ve hasta olduklarına inanıyorum. Sanatımın kaynağı da bu her insanda gördüğüm zavallılıkla delilikle ilgilidir. Ayrıca bunun içinde tam bizim programımıza uygun bir yazar. Leyla Erbil'den söz ederken Kadın yazar demek sadece cinsiyet belirten bir durum değil. Kadın yazar derken şunu bilmek lazım, bilerek söylemek lazım. Kendisi bunu önceleri sert bir şekilde reddederken daha sonra gerekli bulmuştu. Şöyle açıklamıştı bir söyleşisinde. E, Yılmaz Varol'la yaptığı bir söyleşi bu. Bunu da Twitter'dan paylaşacağım sizinle. Düşler Öyküler dergisinde 1997'de çıkmış bir röportaj. Linkini paylaşacağım, internette de var. Ben delli, düşkün bir yazarım, başlıklı bir yazı. Şöyle demişti Leylerbil orada, bu kadın yazar olmak durumuyla ilgili. İşin başında kadın yazar olmaya tepki duyuyor. Sadece iyi yazar, kötü yazar vardır gibi, pek mantıklı görünen bir doğruyla bağlıyordum kendimi. Tepkimin bir nedeninin de bir erkek eleştirmenin hemen hemen fanatik bir duyguyla adımı vermeden dişi yazar diye alay etmesiydi benimle. Öte yandan o vakitler insanın daha özgür bir dünya yaratma amacını içeren sosyalist mücadelenin her şeye yeterli olduğunu ve sosyalizm iktidara geldiğinde benim de e, ta 1959'dan bu yana odak noktası kadın sayılabilecek çalışmalarımın öngördüğü sorunların tümünün çözüleceğine inanıyordum. Bugün o düşüncede değilim. Feminist hareket de o yıllarda yılan uykusundaydı. 68'de gecede, 70'lerde tuhaf bir kadın yayınlandıktan sonra feminist hareket güçlendi ve kitaplarıma sahip çıkmalarıyla sosyalizmi bekleme düşüncesini saçmalığı ortaya çıktı. Ee, ve kadın yazar demeye başladığını anlatıyor kendisi için. Sadece yazar değil. Ayrıca bunun bir nedeni daha olduğunu anlatıyor bu röportajda Leyla Erbil. ...kadın yazarların kullandığı dilin aslında erkeklerden miras kalmış, onların oluşturduğu bir dil olduğunu ve buna karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Şöyle diyor, kadının, kadın yazarın içine düştüğü ve orada yüzdüğü dilin erkeklerce kurulmuş ve yazılmış bir tarihin dili olduğu, tüm belleğimizin taraflı bir biçim aldığı olgusunu hayretle izledim. Evet, yazarlık gövdeyle değil, beyinle yazılıyordu ama... Erkeklerce örülmüş ve kadınlık durumlarına gerçek yerin verilmemiş olduğu erkek eğmen bir dildi mirası aldığımız. Biz orada o noktada sanki onların yoğurduğu gerçeklerin sürüp gitmesini sağlayan eklemeler yapmaktaydık. İşte sadece iyi yazar vardır gibi bir kabul bu tek taraflı dilin riskini göz ardı etmek anlamına gelir. Kadın yazar nitelemesini çekinmeden bastırarak göstermek durumundayız. Şimdi bütün bunları okuduktan sonra bilerek kadın yazar diyebiliyorum. E, Leyler 1931'de İstanbul'da doğmuştu. 2013'te 82 yaşındayken de yine İstanbul'da hayata veda etti. E, Birçok dergide yazıları ve hikayeleriyle ilk başlamıştı e, yazılarına. E, metinlerinde kendisinin özellikle özgeçmişinde vurguladığı bir şey var. E, hem Marx'tan hem Freud'tan düşünce kaynaklarım beslendi diye söylüyordu. Ama daha sonra metinlerinde Ortodoks Markçıların da karşısında yer almasıyla tanındı. E, psikanalizin özgürleştirici yöntemlerinden yararlanarak dinin, ailenin, okulun, toplumsalın ürettiği tabularla dolu ideolojilere karşı bir mücadele veriyorum diyordu yine kendisi. Ve kendi oluşturduğu kelime hazinesi, e, Türkçeyi çok yetkin kullanması ve söz dizimi kurallarını da değiştirme çabası vardı. Hatta bazı kendi geliştirdiği, noktalama işaretleri vardı. Okuyanlar bilir 3 virgül ya da e, virgüllü ünlem gibi. Onların da açıklamalarını uzun uzun yapmıştı ama şimdi bu programımızda onların da çok fazla yeri değil. E, Pen Yazarlar Derneği'nin üyesi oldu ve 1960'larda da Türkiye İşçi Partisi üyesi oldu. E, ve uzun sürede öyle kaldı. Kendi isteğiyle de edebiyat ödüllerine katılmadı hiçbir zaman. Sadece ilk kitabı Gecede ile katılmıştı. Daha sonra katılmama kararını da her kitabının ilk sayfasında not olarak verdi. Bu kitap hiçbir ödüle katılmamıştır diyerek. 2002'de de Pen tarafından, yani Şairler, Denemeciler ve Romancılar Birliği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne ülkemizden ilk kadın yazar aday olarak gösterilmişti. E, 2013'te aramızdan ayrıldığında 82 yaşındaydı dedim. Ölmeden birkaç ay önce de yine Pen Türkiye merkezi Pen Öykü ödülünü Leyla Erbil'e sunduğunu açıklamıştı. E, onu aldıktan birkaç ay sonra da kaybettik Leyla Erbil'i. O yıl aynı yıl Dünya Öykü Günü bildirisinde Leyla Erbil yazmıştı. Hatırlarsınız öykülerini, Hallaç Gecede Eski Sevgili gibi kitapları. Bugün bahsedeceğim romanı Tuhaf Bir Kadın, onun dışında Karanlığın Günü, Mektup Açları, çok daha yeni zamanlarda 2000'lerden sonra yazdığı Cüce, Üç başlı Ejderha, Kalan gibi romanları var. Ve en son yazdığı da Örmeden Yine Birkaç Ay önce yayınlanan Tuhaf Bir Erkek. Ondan da bölümde, bu bölümün sonunda biraz bahsedeceğim. Tuhaf Bir Kadın'a gelirsek. Yazdığı ilk roman Tuhaf Bir Kadın. 1971'de yayınlanmış. İlk yayınlandığında dört hikaye olduğu sanılmış. Çünkü yapısı roman için biraz aykırı. Zaten her zaman biçimiyle de var olan kalıpların dışına çıkmaya çalışmıştı ve çıkmıştı da Leyla Erbil. Ama roman dört bölümden oluşuyor. Kız, baba, ana ve kadın bölümlerinden oluşuyor. Bir kadından bahsediyor roman. Ama bu kadını anlatmaktan çok aslında o kadının evdeki, sokaktaki, cumhuriyet döneminin sanat ve entelektüel çevrelerindeki 70'lerin sol camiası içindeki durumunu, orada kadın olmasını, kadınca olmaktan çekinmemesini tarif ediyor. Sadece konusuyla değil dediğim gibi teknikleri, farklı teknikleri kullanarak bir araya getirmesiyle de aslında dört ayrı hikaye olduğu sanılmış. Birinci bölümünde, kız bölümünde baş karakterimiz 1950-52 yılları arasına düşen yıllarda üniversitede okumaktadır. Ve 50'li yılların İstanbul'unda sanat ve politika çevrelerinde onların Bulunduğu yerlere girip çıkarken bize de aynı zamanda o günlerin e, durumunu göstermektedir. Sert bir şekilde de eleştirir aslında o dönemleri, o sanat ve politika çevrelerini. Kadın gözüyle eleştirir e, bu romanda. Geleneksel bir aile yapısı vardır, muhafazakar bir toplum vardır. Evlilik kurumu çok önemlidir ve orta sınıf ahlakı da çok baskındır ve bütün bunları da eleştirir. O zaman için hatta şimdi için bile çok e, az ele alınan konular olan bekaret, ensest, kutsal annelik gibi birçok konu burada ele alınır. E, Leyla Erbil'in öz yaşam öyküsüyle de paralellikler gösteren bir roman olduğu söylenmiştir. Kendisinin de denizci bir babası vardı Leyla Erbil'in e, ve pek bulunmadığı bir evde yaşamıştı genç kızlığını. E, burada da Nermin olan kahramanımız Nermin. Aynı Leyla Erbil gibi bir edebiyat ya da dil okuluna gider. Tam orasını bilemeyiz, üniversiteye gider. Leyla Erbil de İngiliz dili ve edebiyatı okumuştur. Ve onun da babası denizcidir ve çok fazla evde bulunmaz. Evde bulunan anne namus konusunda çok saplantılıdır. Ve sürekli Nermin'e baskı yapmaktadır. Nermin de aynı derecede aşırı tepkiyle annesine karşı çıkmaktadır. Annesi üniversiteye umumane der ve oraya gitmesinden de hiç hoşnut değildir ama babası çok daha çağdaş Atatürkçü bir adamdır ve onu okuması için de özellikle teşvik etmiştir. Nermin'in bu aradaki hem okulda hem okul dışındaki yaşantısını kendi ağzından ve çok sert ve gençliğin de fevriliği de olan dilinden dinleriz bu ilk bölümde. Şiirler yazmaktadır, öyküler yazmaktadır Nermin ve bunları da okul dışında gittiği e, Lambo ve Çardaş gibi o dönem içinde gerçekten bulunan ve önemli meyhaneler olan mekanlarda e, orada karşılaştığı yazarlardan okumasını çok çekinerek istemektedir. Ve sonunda da bunu küçümseyerek, şaire diyerek e, biraz da alay ederler ve yazdıklarında çok... Başarılı bulmazlar. Bunu da açıkça söylerler. Hepsi ayrı ayrı söylerler ve iğnelerler onu. Onlara karşı çıkmalarını da güzel anlatır Nervin. Ve etrafında dönen olaylardan gördüğü burjuva ahlakını ve evliliği de çok ciddi olarak sorgulamaktadır. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bu bölümde Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaştığımız için hazırladığım bir dizi programın ikincisinde bir kadın sanatçıdan, çok önemli bir kadın sanatçıdan Leyla Erbil'den söz ediyorum. Ve onun Tuhaf Bir Kadın romanından ağırlıklı olarak söz ediyorum. Şimdi en son Schubert'in serenadını adını dinledik. Orijinal tenör için yazılmış bir parça ama violonseli Julian Lloyd Webber piyanoyu John Lennon çaldı. Bu bir piyanoya uyarlamasıydı, violonsele uyarlamasıydı bu parçanın. Tuhaf bir kadına dönersek ikinci bölümü kitabın Baba adlı. Babanın ağzından dinleriz. Dediğim gibi farklı yapıları olan dört ayrı bölümden oluşuyor. Burada da babanın iç konuşmaları vardır Nermin'in. Aradan yıllar geçmiştir, Nermin evlenip evden ayrılmıştır ama babası ölmek üzeredir, siroz olmuştur. Babanın iç konuşmalarından anlarız olanları, deyimler, deyişler ve aslında babanın Karadenizli olması nedeniyle Karadeniz ağzında kullanımıyla çok farklı bir yapıdadır bu bölümde. Monolog şeklindedir. Babanın ilginç bir şey daha var. Babanın denizci olan bir abisi daha vardır ve bu bir vesileyle tanıdığı Mustafa Sufi'nin öldürülüşünü kafasına takmıştır. Durmadan Mustafa Sufi'yi kim öldürdü diye sormaktadır. Babasının da geçmişte dolaşan zihninde gidip gelen bu soru büyük bir bölüm tutar bu kitap içinde. Ee, ve yazar da bu bölümün sonunda Mustafa Sufi'nin ölümüyle ilgili var olan belgeleri yayınlamıştır. Mustafa Supi, Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı, 1883 doğumlu, 1921 yılında da bir gece 14 arkadaşıyla birlikte Trabzon'dan Rusya'ya gönderilmek üzere bindirildikleri teknede hepsi öldürülüyorlar. Ama kimin bu emri verdiği tartışmalı, halen aydınlatılamamış bir konu. Leyla Erbil'in kendisinin de Hmm, bu konuya çok önem verdiği, aydınlatılamamasından çok rahatsız olduğu biliniyor. Açıklamıştı bunu da röportajlarında. Bu kitabın da önemli bir kısmını Mustafa Supi ile ilgili babanın e, sayıklamaları, hatırlamaları ve takıntıları oluşturuyor. Ve e, ilginç bir şey daha, Leyla Erbil romanın her yeni baskısında eğer varsa bu konuda bulduğu, eriştiği yeni belgelere de yer veriyor ve kitabın ön sözünde de kendisi bunu belirterek nedenini açıklıyor. Bu durum neden hiç ele alınmadı benden önce de sonra da yeni kuşaklarla da alınmadı, ele alınmadı, eskilerle de ele alınmadı ve ben bundan çok rahatsızım. O nedenle bulabildiğim bütün belgeleri her yeni baskıda ekliyorum diye de not alıyor her seferinde. Hatta benim elimdeki 2005 baskısı 7. baskı. 7. baskının ön sözünde de diyor ki bu yeni baskıda Mustafa Supi ile ilgili eklenecek yeni belgelere Rastlamadım. Gözümden kaçanlar varsa yazarından da okurlarımdan da özür dilerim. Bu bölümde babanın ölümünü kendi ağzından dinleriz, hesaplaşmaları, sayıklamaları sırasında da ailenin geçmişini de öğreniriz. Baba sayıklamaları sonunda biraz da öfkeli ve hakkını helal etmeyerek gider. Üçüncü bölümün adı Anadır. İlk bölümde Nermin'e çok baskı yapan ve bekâretini korumak için elinden geleni yapan ana burada çok farklı bir karakterdedir. Bu bölümü Nermin anlatır ama bir yandan da rüya gibidir bu. Ve bu bölümde babasının cenazesi vardır Nermin'in. Yıllardır e, halkım diye uğruna mücadele verdiği e, halkın babasının cenazesinde Nermin'le karşılaşması vardır. Babasının muhafazakar sülalesi Nermin'in cenaze evine doluşurken, anne de onlara karşı çıkar ve anneyle akrabalar arasında büyük bir kavga patlak verir ee, okurken olsa olsa rüyadır denecek kadar absürt ve simgesel e, olarak yüklü bir sahnedir bu rüya değil gündüz düşü de olması mümkündür aslında bana kalırsa çünkü ona bizim hakkımızda ne derler e, diye ömrünce baskı yapan annesi ne diyeceklerini hiç umursamadan bu sahnede kızını savunur yaptıkları ikiyüzlükleri akrabaların yüzüne vurur ve bütün bu yobaz akrabaları tekme tokatı saldırarak evden kovar. Ee, i̇stediği annedir belki de bu Nermi'nin ee, içinden içinden. Yerleşik geleneklere karşı kızıyla birlikte savaşıp kazanan annedir. Sonunda da zaten anne der ki bu rüyamsı bölümün sonunda savaş ettik savaş. Erkeksiz savaştık ve biz kazandık. Ee, film gibi güzel gözünün önüne geliyor bu sahne okurken insan. Benim en sevdiğim bölüm. Gerçekten gerçeküstü bir e, bölüm. Çok çok güzel. <gülüyor> Dördüncü bölümü de kadın. Tuhaf bir kadının. E, Bayan Nermin diye söz edilen artık anlatıcının ağzından dinlediğimiz bambaşka bir e, dili olan bir bölüm bu da. E, son bölüm. Ne, Bayan Nermin e, evliliğini ve cinselliğini nasıl yaşadığını gözünden geçirir. Ve hiç de umduğu gibi olmamıştır. E, aslında önemli olan da budur. Her şeyi başarabilen, her şeyi doğru yapan örnek bir kadın değildir Nermin. Tuhaftır. Çok kez kendisiyle de çelişmektedir. Birçok konuda tökezlemektedir, hatalar yapmaktadır ve ne yapacağını da her seferinde ayağa kalkarak yeniden bulmaya çalışmaktadır. Ee, Leyla Erbil'in söylediği bir şey bu romanı da iyi tanımlıyor. İnsanı yakalamak, insanın içindeki o ne olduğu belirsiz özü bulmak üzerine yazıyorum demişti. Tuhaf Bir Kadın da o tür yazılarından, o tür romanlarından biri. Ee, 2013'te Tuhaf Bir Erkek adlı son kitabını yazdı 42 yıl sonra Tuhaf Bir Kadın'dan Leyla Erbil. Ee, bunu da, bu kitabı da kometin resimleriyle birlikte basılmıştı. Ee, buradaki erkek karakter içinde Leyla Erbil demişti ki her insanın içinde bir sürü başka insan olduğunu düşünüyorum. Buradaki adamda da öyle romanda bir kişi yok. Ee, hiçbir yerde insan kendisi gibi olamaz diyorsunuz diye sormuşlardı bir röportajda yine Erbil'e. Türk toplumunda yetişen erkeklerin durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Onlar da mı kendileri gibi olmakta zorlanıyor demişlerdi. O da şöyle cevap vermişti. Türkiye'de mahalle ve din baskısı altında ezilen erkekler de kendileri gibi olamıyor. İslam'ın biat etme kültürü, eleştirel aklın olmayışı, sürü kültürü bizde özellikle kadının eziyet görmesiyle sonuçlanıyor. Kadının üstüne kurulmuş bir baskı var. Erkeğin fiziki hakim olma gücü her şeyi bitirmiş. Toplum kadına uygulanan bu zulümle ilerleyemez. Entelektel kesimde de bu biraz hafiflemiş gibi. Belki ileride daha da iyiye gidecek. E, Leyla Erbil topluma karşı çok hassas olan, gördüklerinden çok çok etkilenen bir insandı ama umudunu da hiçbir zaman kaybetmemişti. Tuhaf bir erkekten kısa iki alıntı yapmak istiyorum. Biri şiir formunda yazılmış şöyle. Gorgon'un hepimizi Taksim 1 Mayıs alanına topladığı o muhteşem günü de unutmamalı. Anlatın çevresine sığışamayanları Taksim gezisine kovalattı ve unsurlarıyla bir hamlede kuşattı çevreyi. Biz ne olduğumuzdan korkup bağırıp çığırınca coplar zehirli gazlar ardından basınçlı sular işledi maksemin oradan. Su ki bir damlası bile azizdir, azizdir biz laikler için. Çocukları alıp havada döndürüp yere çalmaya başladı. AVM kulesinin tepesinden seslendi Gorgo. Ölümümü bekleyenler avucunu yalasın. Ölmeyeceğim. Yüzyıllar sürse de sizi değiştirene kadar başınızdayım. Evet, henüz gezi olayları patlak vermemişti daha bunu yazdığında. Ee, bu program tabii ki çok kısaydı. Sadece Leyler bilden anmak istediğim için ondan konuştum. Onun çok az bir kısmından konuştum. Bu programı da Tuhaf Bir Erkek'ten bir başka bölümle bitirmek istiyorum. Dediğim gibi hayata bakışının özeti hep umutlu bakmasıydı. Benim de unutmamaya gayret ettiğim bir nokta bu. Şöyle diyor kitapta. Bütün acılara karşın hayat içimize bir nota bırakır ya, en bitik günümüzde direnme notasını. Bir zarfamı mı koyar, bir deniz çırpıntısıyla mı savurur yüzümüze? Neşe üşüşür hayatımıza birden, güç aşılar iyi güçtür. Başa edirmeyen umut altın kafesinden çıkıverir, dolaşır tepemizde. Hayatın içimize bir direnme notası bırakacağı güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.